Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların hoşundakilere bir kez daha günaydın diyelim sevgili dinleyiciler. Bir band kaydında daha karşınızdayız ve macera dolu bir kayıt olacak bu. Çünkü e, biraz hava durumundan bahsedelim dedik. Ve havanın nasıl olduğu konusunda bir fikrimiz yok ama geride bıraktığımız kışı düşünerek şu anda fırtınalarda kopuyor olabilir, gökten kurbağa yağıyor olabilir, blok bir şekilde kar kütleleri düşüyor olabilir, her şeyi bekliyoruz artık. Benim oyun, e, öncelikle günaydın, benim oyun e, kar yağışına olacak ve 4 derecelik ya da en fazla 5 derecelik bir hava sıcaklığı. Bilgisayardan bakmak yok yalnız. İnternetten bir telefonda yok. mı İnternetten ben bakmadan söylüyorum şu anda. Günaydın baktım. öncelikle. Arkadaşlar müsaade ederseniz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben de dışarıda güzel bir hava. Şurup gibi bir hava bekliyorum. Bahara yakışan, Nisan ayına yakışan, insana yakışan, her şeyden önce meteorolojiye yakışan bir hava. Sevgili dinleyiciler. Biri kar diyor, biri güneş diyor. Ben de ne diyeceğim şey. Ben de ne diyeceğimi biliyorum canım. Yani hayaller, güneş, gerçekler ve hayatlar donma, üşüme. En iyi ihtimalle pis bir yağmur yağıyordur şu anda. Geçen hafta e, ya biz ortasından... bir şey söyleyeceğim? Ee, özür dilerim. Biz her hafta e, Interstellar yayınımızda gol yiyoruz. Beşiktaş evet. maçını konuşuyoruz, golluyoruz, başka bir şey konuşuyoruz, golluyoruz, yiyoruz da yiyoruz. Sürekli olayları kaçırıyoruz. Söylediğimizin aksi, aksi istikamette yani tam tersine zıttına özellikle sanki yapılıyormuş gibi bir hadise var. Gel yani beklemediğimiz olaylar da oluyor. Geçen haftaki yayınımızda mesela ee, o elektrik kesintisinden bahsediyorduk ama sonraki ee, rehin alma, operasyon falan filan hiç haberimiz olmayan şeylerdi. Ondan sonra Kaya'nın ölümü cuma sabahı e, gerçekleşti. Gerçekleşti. Gene Aslında. bahsedemediğimiz bir şey oldu ve insanlar lanetli bir yayın olduğunu da söylüyorlar İnterstelar yayınımızın. Aslında imtina etmek lazım. Yani ne cesareti hemen böyle bir şey yapıyoruz. Ee, Kime güveniyoruz? Hava oktay? durumu veriyoruz. Şimdi Kime yok efendim şöyle yok efendim böyle imtina. Yani hava durumu yine konuşulacak bir konu hiç olmayabilir. Bir de tamamen yanlış oldu. Ama bu sefer bu hafta Interstellar yayında şey yaptık. Belki de bir yana güneşli Belki de risk almayı seviyoruz. Ben, ben kar yağacak dedim. Ee, iki tahmin. Yağmur olursa sen de yağmur da istersen. Yok yağmur demedi canım. o gökten kurbağa ben, da yağabilir. Ben gökyüzünden artık her türlü iğrençliği bekliyorum. İğrençlik. Her türlü iğrençliği. Yani evet. iğrençlik e, hayalini hayal gücüyle sınırlı internetimiz. Ve e, ben çok hastayım ya. Bu arada ben şimdi mesela... Yeni Interstellar yayını olduğu için şöyle bir durum da var. Ee, dinleyenler bu adam pazartesi hastaydı. Cuma'ya kadar hala toparlayamadı mı? Hala ilk günlerdeki gibi kötü de diyebilirler bana. Ya öyle de zaten de ki sanki bu hastalık dediğin meret yani, iki günde geçen bir şey mi? Ama yani Cuma'ya kadar normalde benim daha iyi olmam lazım. Daha da kötü olabilirim şu anda. Valla e, alternatifler sonsuz demiştik demin. E, onu şöyle de diyebilirler. Alternatif yerine mesela, internet dedim ben ya. Mesela Fahir ya da benim için de mesela bu adamlar e, Perşembe günü çok hastaydı hastayım hastayım dediler. Kimse inanmadılar. Cuma günü ne kadar sağlıklı geliyor ses de. Sesleri de diyebilirler. Evet. Yani ne dedik? Az önce alternatifler ne? İnternetler sınırsız dedik. Sınır. Bu adam internetler sınırsız dedi. Hakikaten hastalık boyutu demek ki virüs direkt beynine ele geçirmiş. Doğrudan evet beyninde kendine bir senin... Ama şey hastalık ya. sağlık hep ne için? İnsan için. İnsan için. İnsan için devam ediyor modern zamanlar. Bir dakika Alında ne yazıyorsa o durdurlar fıyla bitirebilir miyim ben bu sekansı? Kaderci bir yaklaşım olarak de, kabul edebilirim. İnsan için de. Ee, İnsan içinde, insan içinde. İnsan içinde çıkılamayacak hale getireceğim size. <gülüyor> Biz geldik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo TÜDESİNİZ. Modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sunucu severler. Bir Cuma sabahında daha band kaydımızla karşınızdayız. <gülüyor> Neden Cumaları band kaydı yapmaya başladık diye merak edenler olabilir. Neden? <gülüyor> Çünkü cuma sabahları bir süredir e, TRT okulda bir programda düzenli konuk olarak ekranlara geliyoruz. Hayat Okulu'nda uzun teneffüsü alanında bir köşe yapıyoruz. O programda saat 10'da başlıyor. Burada vır vır vır konuş ondan sonra hop oraya git. Efendim bunun makyajı var, şeyi var. Önceden Saç, yediğimiz poğaçası var. Yani bunlar hep zaman alışveriş. Saçları yaptırıyoruz yani. Ege her şeyden önce. Doğru. Sabah 6.30'da kalkıyoruz İlk işimiz saçlarımızı yaptırmak oluyor. Yani. Ben zaten her ay yayın varmış gibi hep bakımlı hep önünü dolaşıyorum bu arada. Şu dakikalarda büyük ihtimalle yoldayız biz değil mi? Şu anda yoldayız evet. Bu dakikalarda yoldayız Orkut Stüdyosu'na doğru yol almaktayız saat 10'da başlayacak programımız için. İstanbul Orkut yolundaki arkadaşlara trafikteki sürücü kardeşlerimize sesleniyoruz. Lütfen bekleme yapmasınlar ve özellikle taksici arkadaşlarımız araç lazım mı şeklinde kornalara basmasınlar. Fahir Öğüş Nono Nostalji show. Bu arada Fulye ayıp olacak ama bizim programımız Modern Sabahlar biter bitmez TRT okul açarak kaldıkları yerden muhabbetimize devam edebilir dinleyicilerimiz. Evet olabilir. TRT okuldaki programımız bittikten sonra, yayın dönemi bittikten sonra Hı hı. Cuma günlerini kayıt yapmaya devam mı edeceğiz biz? İşte artık alıştı dinleyicilerimiz Çok alıştı. çünkü artık canlı günümüzde. yayın canlı yayın, yayın nereye, nereye kadar, kadar var diyenler ya. var. Her hafta bir Cuma günü bir mahcubiyet yaşıyoruz zaten. En azından konuşan adamlar olarak değil de dinleyen adamlar daha önce konuşmuş ve o sırada dinleyen 3 adam olarak mahcubiyet yaşıyoruz. Çünkü her hafta bir aksaklık oluyor hem gündemde hem de tahminlerimizde. Ee, o, o bir gelenek haline gelecek Bu heyecanı gelecek yaşatalım. Yani ben böyle bir şeyim. Yani bir cuma günleri kayıt şeyimiz geleneğimiz o. Nasıl cumartesi mesela hafta içi yapılan 5 programdan böyle seçmeler. seçmeler e, o şeklinde oluyor cumartesi günü bant giriyor program toplama. Cuma'yı da öyle yapalım diyorum ben. Öyle yapalım. Bir de yani yıllarca canlı yayının canlı yayının cilleleri falan diye bir şey duyduk. Biz hep canlı yayın yaptık. Hiç bu cilveler karşımıza çıkmadı. Biraz band yayının cilvelerinin peşinde koşalım artık. Koşalım. Çünkü cilve severim. Aslında şöyle de bir şey söyleyelim dinleyicilerimize. Cilve severim. O anlaşıldı galiba. Ee, Şeyde söyleyebiliriz. Yani biz, hadi gelin buradan yayın yapın falan diyen yani dinleyicimiz varsa. Vallahi onu Yaparız Tabii yani. Canım, her yerden yayın yapmaya hazır sonuçta. Ee, bir tane çantamız var. Bir, çantamız, bir tane bir de üçlü var. Bitti, bir, de üçlü işte. piriz, bir, bir elektrik efendim bize gerçi bilmiyorum gelin buyurun hem kahvaltı edelim hem yayın yapalım diyen evet, Kahvaltı, kahvaltı ne kısmı edeceğiz. önemli. Onu eleceğiz. olmayalım yani. 3 kişiyiz bir de biz çok yiyoruz. Evet. Bugün de mesela güzel yedik. biz işte. alacağız diyeceğiz yani. Ekmeğe şey yapacağız. eli boş gitmeyiz kahvaltıya çağırana da e, çağırana da dedim. Çağırana da bir, bir, elimizde bir simidimizi bilmem neğimiz alır Güzel yederiz. yedik dediğin daha yemedik fair. Yani evet, internette alır yayınımızda yemedik ama. Bizdeki dakikalarda yiyeceksiniz <gülüyor> galiba diye tahmin ediyorum. Modern Sabahlar baklar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. radyolarını yeni yaşayanlara bir kez daha günaydın diyoruz. Band kaydımızla karşınızdayız. Bugüne kadar programda konuştuk, hep de konuşacağız band yayını yaptığımız sürece. Türkiye gibi gündemin anında değiştiği bir ülkede çok birkaç gün önceden e, bant yayın yapmak riskli oluyor. Gündemden kopuk oluyoruz ama bu sefer bir şeyi anında yakaladık galiba. E, ben bir taraftan da bilgisayara bakıyorum. BB King'i e, dehidrasyon yüzünden hastaneye kaldırmışlar gibi bir haberle karşı karşıyayız. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde e, atlattı dehidrasyon diye güzel. Evet, aşırı su kaybı. Aşırı su kaybı bu şeyde atlattı BB King diyerek devam ederiz diyelim. Bu, bu bilgiyi verelim dinleyicilerimize ve yani bu olay olduğu sırada biz bank kaydı yapıyorduk. Programın gerisini dinlerken hesabını ona göre yapsınlar. Bugün nelerden bahsettik programda bir de programın başını sonradan kaydettiğimiz için evet, neler kısım, olacağını da biliyoruz. Biliyoruz ve konuştuk e, saat 10'a kadar olan modern sabahlar bölümlerini konuştuk konuştuk konuştuk. Şimdi de saat 8'e doğru yavaş yavaş ilerlerken şöyle bir muhasebesini yapalım. Evet, en başa döndük e, yani dinleyeceğiniz haberlerden özetler gibi bir şey oluyor. Şöyle bir şey. Pişmanlıklarımız diyelim aslında ona. Evet yani, şöyle de diyebiliriz yani biz salıdan cuma sabahına kadar ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama an itibariyle önümüzdeki iki saat içinde modern sabahlarda ne olacağını kelimesine kelimesi kelimesine biliyoruz. Evet. Oradan benim e, bir pişmanlığım e, Fire e, 9 10 arasındaki ilk konuştuğumuz bölümde yani 9'la başlayan saatin hemen başlarında pek çok isim söyledin sen. Faça ve Twitter e, özelinde. Hı hı, e, Oscar Wilde dedin. Andersen dedi, yani. dedik. Andersen'in sonra Sartre Sart dedin ondan sonra ne dedin başka kim dedin Benjamin Franklin Benjamin Franklin dedin. Bunların hepsini isim soyatla söyledin. Hepsini bütün isimlerini söyledin. Andersen'in ismini Sanki söylemedin. Sanki babamın oğluymuşun gibi söyledim evet, onu yani. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Andersen'in başta Andersen olmak üzere Hans'tı yani. değil mi Andersen'in ilk ismi? Hans Andersen. yoksa. Hiç. Hiç fikrim yok. Oktay benim de fikrim yok. Yanlış bir şey de söylememek için söylemedim yani yalan olmasın. Onu o olması. zaman öğrenelim ve pazartesi günü en kısa zamanda pazartesi günü Hans mı Christian mı derken Andersen'i e tam ismiyle söyleyelim. Şöyle de yapabiliriz. Ben kaydı durdurabilirim bakıp da söyleyebiliriz ya da hiç. Hiç, <gülüyor> şey hiç, hiç gerek yok. Bence onu gerek pazartesi erteleyelim de benim de bir pişmanlığım var onu da söylemek Buyurun. istiyorum. Belki bir yanlış aktarımım oldu. Ee, i̇lerleyen dakikalarda aynı haberde şey diye bahsetmiştik. E, sosyal ortamlarda en çok paylaşılan e, işte sözler, sözlerden, sözlerden bazı sözler. özlü sözler kimlere ait falan filan diye onlardan bahsederken aslında bu e, Türkiye'deki façede olmamış yani bu hep yurt Dünya fachesinde. Dünya fachesinde. Yurt dışındaki façelerde olmuş. Ülkemizde çünkü çok daha farklı şeyler. O konuda da anladım. Bunu özür anladım. Bu bir özür, bir pişmanlık. Ben de bir e, özür o zaman Çükdemin senin adına söyledim. Fail hadim olmayarak. Estağfurullah bayılayım. estağfurullah. Okay. Birbirimizi konusunu... bu şekilde uyaracağız ki Şimdiden bir kazanım, kazanım olsun. olsun. Dur bulalım. Evet. evet yani iyi okumlama ve kazanım. Evet. Altın konusunu konuştuğumuz saat diliminde altın konusu açılmıştı. Altının e... faydaları altının yazılı olmayan, yazılı olmayan kuralları diye bir şey konuşmuştuk. E, altının Altından bahsederken ne acayip iletken bir madde olduğundan hı hı. ne çok dayanıklı bir madde olduğundan Bunlar ee, hep atlanmış. Bunlar, bunlar atlanan şeyler. Bir de bir şeyde... Benim yani pırıldaklığından bir... başka bir şeyden bahsetmedik. Evet, ne ayıp bize. Bir, bir onu ailesi olarak benim söylemem lazım. Bunları atladım. TB ederim ve pazartesi günü en kısa zamanda bunları düzelteceğim. Bu arada söz veriyorum. Altın konusunu saat 9.00 ile arasında konuşacağız sevgili dinleyiciler. Eğer dikkatle programımızı dinlemek ve bir taraftan da işlerinizi halletmek istiyorsanız size dostça bir tavsiye. Kahvaltıyı o saatte denk getirmeyin çünkü altını nerede arayacağımız sizi de şaşırtabilir. Merak konusu. Senin pişmanlığın var mı ya? Benim... Benim bir düzeltme yapmam gerek. Kusura bakmayın. Sonradan insanın aklı başına geliyor. E, o altın konusu konuşulurken siyanür lafı edildi. Evet. E, ama Maalesef. nasıl ki programımızda mesela alkollendiği zaman alkolü hiç uya şey yapmıyoruz. Tasvip etmiyoruz. Hı hı. Altı çizerek, kalın harflerle özellikle de italik e, ve bold bir şekilde veriyorsak siyanürü de hiçbir şekilde tasvip edilmediğinin ben programda söylenmesini beklerdim. Evet, Dinleyici adeta nihit gözüyle zehir taciri siyanürcülerin reklamını yapmış olduk. Aynen kesinlikle e, tasvip etmiyoruz. Modern Sabahlar'a devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.01 Radyo Türesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Interstellar Band yayınımızda buyursunlar efendim. Şimdi size şunu sormak istiyorum Ege Bey. Çok özür dilerim. Bir kez daha geçmiş olsun da bağırarak virüsleri ve şeyleri atacağınızı ve sağlıklı göründüğünüzü mü düşünüyorsunuz? Ondan mı Afedersiniz böyle deliler gibi bir coşkuya sanki şeymişsiniz gibi cesine. Hayır, soruları tek tek mi alıyorsunuz yoksa? Yok, toplu olarak cevap verirsek süremizi daha iyi kullanmış oluruz. Sizden de alalım sorunuzu. Benim sorum yoktu o yüzden. Heh. O zaman ee, öncelikle çok teşekkür Hiç ederim. Teşekkür ederim. Buna bunu cevap bir, verebilirsiniz. Bunu bir yorum olarak düşünüyorum. Güzel e, nasıl diyeyim? Benim e, sorumdan başladınız yani. Sorusu olmadığını yorumunuzdan yani, başladı. Işte, tamam. Yapılandırıcı e, ve çözüm odaklı bir yorumdu. Çok teşekkür ederim. Ben mikroplar karşısında bir riks alıyorum şu anda. Yani mikropları ya şey diyeceğim bu adamı öldürmeye çalıştık ama hala sağlıklı diye iyice coşturacağım. Psikolojik savaş veriyorsun mikroplar. Yani. Ya da mikroplar şey diyecek Aa, bu adam iyileşmiş yavaş yavaş bizim de burada işimiz bitti ölelim gidelim diyecekler. Bir riks aldım. Benim bir sorum olabilir mi? Buyurun. What is riks? What is Riggs dediğimiz soru ee, İngilizce. Ben bunu yalnız size değil Fahir Bey'e sormak istiyorum. <gülüyor> Çünkü siz bayağı konuştunuz. Ee, what is Riggs'in cevabını zaten Eke direkt maç verdi. This is Riggs diyerek Riggs aldığının da en güzel göstergesi mikroplara karşı psikolojik savaşta. Acaba kazanacak mıydı yoksa kaybedecek miydi? İlerleyen günler bunu en güzel şekilde gösterecek. Evet sevgili dinleyiciler siz de bir soruya iki cevap almak istiyorsanız bir konuşup Doğru iki yerdesiniz. dinlemeniz yeterli. Evet. Tamam çok fazla şey yapmayalım dinleyicilerimizin e, kafasını karıştırmayalım tamam. e, ve sizleri en güzel ülkelerden birisi olan e, yurt dışında bir ülke olan öncelikle bir ülkeye götürmek istiyorum. Hayır yurt dışımıza mı gidiyoruz? Yurt dışımıza gidiyoruz. Ama ülkemizin kaç... en güzel yeri yurt dışımız. Yurt evet. dışında kaç ülke var zaten hemen aklıma benim Finlandiya'ya geldi. Aa Oktay valla ağzımdan aldın helal olsun sizi de benim aklımdaki yer Finlandiya'yı da Finlandiya'ya götürmek isterim. İngilizcesi Finland. Finland. Finland. Ee, Finlandiyamız güzeldir. Finlandiyalılar güzeldir. Finlandiya mı? Finlandiya mı? Ee, doğrusu Fin. Finlandiya. Nasıl Hayır fin? doğrusu o da. Yani biz nasıl kullanacağız? <gülüyor> doğrusu o da. Yani çünkü çok mesela Uk Ukrayna'ya Ukrayna diyen ve var ve o, oturdu ya. Bence, mesela bu Finlandiya'ya da bence Finlandiya çok güzel oluyor. Fil, fil, Finlandiya. Ukran, Ukrayna bence daha mantıklı. <gülüyor> i̇şte daha çok yakışıyor evet, Ukrayna. Yani, Nadiye biten ülke olur mu bak mesela İtalya. Almanya Ukran Ukrayna Ama Ukranya Bence bu Ukranya güzel Ukraynalılarla da konuşularak halledilebilecek bir şey Zaten bunu gidecekler Nüfus Müdürlüğü'nde mi Artık nerede yapıyorlar Gel. Aa çocuklar Bakın size müjdem var Ne oldu Ne oldu Davaltımız mı hazır Tamam burayı alalım. Burayı alalım sevgili dinleyiciler kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Size de sıklıkla yapmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Finlandiya'da 19 Nisan'da seçimler var. Ne, ne seçimleri? Seçimi, ne seçiyorlar ki Finlandiya'da ne değişiklik olabilir? Ya işte genel onlar da bir özeniyorlar dış ülkelere. Onlar dünyanın en zengin ülkelerinden değil mi ya her tarafından... Zaten yerin altından fışkırıyor bir şeyler. Bir de tenhalar. Bir de tenhalar. Hakikaten. Az insan Az var. var. Hakikaten eğitim i̇şte. sorununu çözmüşler. Ya, özeniyorlar işte. Özeniyorlar adam adam şeyi. Müzikte şey... bak klasik müzik desen bunlarda. Evet. Heavy metal desen bunlarda. Bunlarda. Zambak desen bunlarda. Zambak derken? Zambak yok muydu Finlandiya'da? Yoksa o kitap mıydı ya? Neyse. Ondan sonra futbolcu desen bunlarda. Bunlar Hepsi bunlar da. Hayır şey gibi olması lazım Finlandiya gibi meselelerini halletmiş ülkede. Apartman yöneticiliği gibi herkesin başından salması gereken bir şey gibi senede bir Birisi başbakan olsun, bir şeyler olsun. Herkes zaten üstünden sağsın. Zaten evet kaç yani, O sene mesela ne olur apartman yöneticisi nasıl e, ayda ödemiyorsa o adam da vergi ödemez. Mesela biraz cazip hale getirilir. Ya çok güzel zaten hep bir topu kaç kişiler ama işte insanın canı çekiyor. Özeliyorlar. Ülkelere bakıyorlar. Ay seçimleri oluyor, olaylar falanlar filanlar gündemleri var. Ay bizde yapalım, biz de yapalım deyimiz eksik. Buyurun. E, hakikaten de yapıyorlar. E, Finlandiya'da da bu seçim süresince kampanyalarda... Ee, siyasi partiler seçmenlere e, bedava kahve da dağıtmaya başladılar. Bunu da bak nereden gördüler? Daha zamanında Cem Uzan'dan gördüler. Tabii. Neden? Adam, döner ama, pilav. Döner pilav ayran müşlemesiyle hakikaten Yüzde şey e... seçim yasakları başlamış oluyor mu? Genç parti giriyor çünkü şey seçime Giriyor mu? Giriyor evet gördüm ben pusulada Ha onu bilmiyorum o. Döner var mı onu bilmiyoruz onu Ama bilmiyoruz Cem Uzan baş... yok canım bizim olmuyor, bahsettiğimiz olmuyor, döner pilav ayran Kaba yani. bir hesapla bugün 10 Nisan daha başlamış olmaz Evet bahsedebiliriz o zaman Peki ee, Bir de Finlandiyalılar kahve seviyor Dünyada en çok kahve tüketen adamlardan Evet doğru. soğuk ülke e, Soğuk ülke neyle ısınıyor? Kahveyle ısınıyor Ya da şiirle ısınıyor Cem Cem'in ayı <gülüyor> Sesim böyle oldu ne yapayım ben de en güzel şekilde değerlendireyim de. <gülüyor> Niye bu Finlandiya'da ya da ben benim gözümde çay yakışıyor, böyle zarif güzel fincanlarda şey değil böyle. Bence hani de kullan, kupalarda falan değil böyle. böyle. Bence Finlandiya'ya böyle mermerden oyulmuş fincanlarda. E adamlar, kahve hem de çekirdeği böyle. De Finlandiya'da portionlar büyüktür bence. Doğru. Yani. Ben ona inanıyorum. Evet. O yani o yüzden kupa böyle koca kupalar. Onlar da gelecektir. Fin şey mi? Vienna desen, Vienna seçimlerinde herkes elinde küçük böyle bir kahve bardağı. Muadde hmm, ediniz çok ilginç size uyumu vermeyi düşünebilir mi diye Şey yapardı. Finlandiya ya çok Finlandiya şey şey diyeceğim evet ya biraz Viking Viking geliyor Tabii benim canım, aklıma doğru. Yani. bir mülüşün. Baba yiğit delikanlı. E, günde de ortalama herkes iki fincan kahve içtiği için... Normal. Veriyor. E tamam çok normaldi ama isyan e, ayyuka çıktı. Zira bu e, toplantıların yapıldığı e, gösterileri demeyelim de ne denir? Siyasi partilerin toplandıkları... Miting alanlarında. Alandır. işte partilerde atıyor tabii etrafta da civarda da neler var? Kafeler var. Kafeler ha. ne satıyor? Adı üstünde Ka kafe, kahve satıyor. E kahve adam dışarıda bedava aynı kahveyi bedava olunca adam satabiliyor mu? Sataman. sataman orada vereceğime 5 yürüyü ben giderim orada iki tane şakşak şak yaparım bedava da içerim ee, finli film, yani fin vatandaşı 3 kuruşun hesabını yapar onlar akıldır, senin benim gibi değil ki e zaten... biz zannederiz ki o kahveyi orada para verelim bir de gidelim şeye para verelim mitinge para verelim ya, ya. noktayı yapmış adam bunlar Evet politik yorumlarıyla her hafta EGK yaşanla beraber Teşekkür olacağız. Ederim. Finlandiya seçimlerini an ve an takip ediyoruz. Şu anda yok mu ediyorum. artık kahve yok mu? Yok kahve varsa ama şey biliyorsunuz yani Finlandiya'nın nesi meşhurdur? Fin hamamı meşhurdur. Tavu nasıl meşhur? Evet, hamam işte Uktay. Tamam. Fin hamamı var ee, bir de fin kafesi var. E, fin kafecileri fin kaf de böyle isya denince e, ne fin yapıyorlar? Fin kaf ediyorlar. Fin kaf ediyorlar. Hemen müdahale etmişler. Bundan sonra vermeyeceğiz o zaman. Tamam demişler. Sıcak şerbetle atmaya başlamışlar. Şerbet, be, şerbet mi? Vallahi. Aslında soğuk bir şeyler dağıtsınlar millet sıcak kahveye yönelsin. O soğuyordur Veya, zaten. Finlandiya dediğin yerde şerbet aslında, ne kadar sıcak kalabilir? Kek gibi bir şey dağıtsa. Hem daha güzel bir görüntü. Hmm. Millette bu sefer ay bu kuru kuru gitmez diye de alacak Kafeye yönelecek. Aha. Win win dediğimiz. Daha doğrusu fin fin dediğimiz şey. Ay çok güzel. Aslında bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum ama Bence ülkenin de başka bölgelerinde yani. siyah sosis diye bir şey dağıtıyorlar. Kara sosis. Kara Arap sosis diye şey yapıyorlarmış. Irkçı bir yaklaşım olduğu için ben kendilerini ikaz ettim ve uyardım. Ee, Çay da alalım değil ondan mi? Ondan sonra e, falanlar filanlar işte yani bunlar yakın zamanda. Çok güzelmiş ya hayırlı uğurlu olsun. Finlandiya e, seçimleri umarız barış içinde geçer e, ve e, kimse kimseyi kırmaz. Bir taşkınlık olmaz. Çünkü kimse üstüne kahve dökmez. Kahve şey dökmez. Kahvenin kaldırılması ben yani biraz... Ee, Manidar buldum. Bir takım dış güçlerin oyunu diye de okuyan bir takım yazarlar Okumlayan oldu. Diyorsun. Okumlayan bir takım evet. şeyler oldu. Bazıları da şey, dünyaya rezil olduk. Boş ver lan millet neler nelerle uğraşıyor falan diyerek de teselli etmişlerdir. Bu arada Finlandiya demokrasisiyle. Şüphesiz. Edelim. Şu anda yani öyle değil mi? Şüphesiz, evet. Yani O zaman bu demokrasi yolculuğunda Finlandiya'ya başarılar, başarılar dilerim. Ondasılız nisan seçimlerini anbeyan, Ege Kayacan'dan. Finlandiya'nın seçim yasakları bizim yayınımızı etkiler mi? Etkiler, etkiler. O zaman bu... biz de kahve içemeyeceğiz o dönemde. Hayır içemeyeceğiz. Tabii, Bunları konuşabiliyoruz çay... ama yayında. Tabii tabii tamam. konuşuruz ama çayımız kahvemiz maalesef. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Radyoların başındaki bir kez daha günaydın diyoruz ve gündeme dönüyoruz. Huşt. Merhaba. Merhaba. Biz gündemle gelenleriz. Gündemle gelenler. Teşekkürler. <gülüyor> ee, doğa sevgisinin bir adım öteye taşınması sizce nedir? Doğanın bizi sevmesi. Ee... Doğru. Yani, Bunda doğru. yani doğru dedim ama tek doğru cevap yok fire. O yüzden ha, rahat rahat tabi tabi kürütebiliriz. Yani. Aslında yani hep doğa sevgisinden bahsediyoruz da doğanın bizi sevdiği bir şey görmedik yani. Evet. Bak bu dışarıya bakayım. Rezalet hava Aa. donuyoruz, çığ, deprem işte. Aynı her türlü doğa, felaket doğadan geliyor. Aynı doğaya biri bakıyor felaketleri görüyor, görüyor biri, biri bakıyor görüyor. apayrı şeyler, güzellikler sana sunduğu şeyleri görüyor. İşte insanoğlunun... olunun e, özelileri. Köpek bile. Sen onu beslersen sana ısırmıyor, sana şey yapıyor, iyi davranıyor. Ya, o kadar seviyoruz Vallahi doğayı. Ama doğa öyle mi? O kadar sev sev sev doğayı. Lak! Şimşekler tepende. Ege Bey bugün burada eğer vır vır konuşma durumunuz varsa bunu doğaya borçlusunuz. Hemen TB etmenizi talep ediyorum. Valla hiç bana şu ana kadar doğanın en ufak bir faydası olmadı. Hiçbir güzellik yapmadı diye Ege Kendi imkanlarımla geldim. Nasıl kendi şu imkanlarına yaşam. geldin ya? Deniz kıyısında montla oturuyorum. Deniz e, tam... kıyısına gidiyorum da... Bedava mı gidiyorum? Deniz kıyısı buraya mı geliyor? Dünyanın parasını veriyorsun ya. Ee, Ege'nin e, lise eğitimi iyi. Güzel. Anadolu Sesi sonuç olarak yedeklisi ama ilkokulda eğitim zayıf olmuş. Vallahi, zayıf bence olmuş. De. Doğayla barışmak. E. Doğayla o su. Su mesela. Hava. Hava. Kaç mesela parası? Güneş. Dükkan, bizim dükkanda kaç parası? Hemen ben sana söyleyeyim mesela. Yani ama öyle değil bizim. Sen çık bakalım doğaya. Su bulabiliyor musun? E, buluyorsun Amel mi? olursun öyle yerde birikinti suyu içersen adam haklı bir taraftan da hep bir, bir şekilde de Şöyle o zaman ben seni ha. bir kere daha düşünmeye sevk edeyim. Bu konunun da çok uzamasını istemiyorum. Cebinde 100 lira var, su yok. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gideceksin, satın alacaksın. Anlaşılmadı. Evet. Su yok, su. Su yok. Yok. Ha, ha şunu söyleyeyim. Ee, beyaz, beyaz adam, e, cebinde 100 lirası kalıp da suyu bulamadığında e, paranın içilemeyecek bir şey olduğunu çok güzel şekilde anlayacak Sen, sen... o Ko kola al. Tamam. Meyve suyu al. O zaman şöyle olsun frag programımızdaki fraksiyonlar. Sen sucuya teşekkür eden fraksiyonu temsil et Ege. Aynen. Ben doğaya teşekkür eden fraksiyonu temsil edeyim. Yani doğayı seviyoruz falan da bir güzelliğini de görmedik. Pardon, arada, bu... Nisan ayında kar yağdıran doğayı mı seveceğiz? Bu fraksiyonlarda benim yerimde Gelecek olacak. Gelecek zamanları da e, yazıldığı gibi okunma aşamasına geçildiği için ben bu konuyu kapatıyorum. Ben de kapatıyorum. <gülüyor> seveceğiz dedi çünkü. Valla taşıyan taşıyor. Emma McBey diye bir kadın. Soyadı farklı da olabilir. Emma Hanım e, Tim adını verdiği ağaçta evlenmeye hazırlanıyor bugünlerde. Mutluluklar dileriz. Allah fesü ne diyelim. yani Yaz sezonu da geliyor. Güzel bir kır düğünüyle bence hakikaten tam da kırda yapılması gerekiyor. Derinlere kök salan bir aşk olsun. İnşallah. 31 yaşındaki bu İngiliz hanımefendi, İngiliz kadın bir ağaçla evlenmek istediğini açıkladıktan sonra medyanın ne odağı olmuş olabilir? Medyanın ne odağı olabilir? <gülüyor> ee, fokus şer, de, odağı olabilir. Şer, odağı şer odağı olabilir. olabilir. Hayır değil. Ne odağı olabilir? Abi burada... Sevgi mi? Sevgi ilgili bir haber çünkü. Bravo. Sevgi odağı oldu ve çok ilgilendiler onunla. Erkekler tarafından sürekli reddediliyordum ve böyle bir karar aldım. Şu anda kafam da çok rahat. Çok özür dilerim de ben o kadın cihazı gördüm. Hiç de öyle reddedilecek bir kadın değil. Belki ona öyle geliyor. Yanlış okumlama yapmış Hayır sana göre reddedilecek kadın ayrı. Ona göre ayrı. Tim adını verdiği ağaçla haftada dört defa görüştüğünü belirtmiş. Nerede görüşüyorlar? Genelde dışarıda Bahçesinde görüşüyorlar. Bahçesinde mi? Emmak yani. ee, işte olduğu yerde, Tim'in olduğu yerde. Çünkü Tim'in kendi Şimdi, ağacı da değil o zaman. Zaten hani evlendiğinde de kendi malında olmuyor sonuçta. <gülüyor> Ağaç da bir birey, evlendiğin kişi de birey. Eh, Nasıl bravo, bir büyüntüreni? Bravo, e, e, güzel toparladın yani. Ha? Evlendiğim adam zaten oduna dönüşecekti. Baştan odunu tercih ediyorum. Ve ona şey kendine var. göre yontma şansı da var bir taraftan da baktığın zaman. Nasıl bir düğün yapacaksınız Emma Hanım falan filan demişler. Düğünü. Kır mecburen demiş. <gülüyor> Kır düğünü demiş mecburen. Sade bir törenle evlenmek istiyorum. Yakın arkadaş eş, eş dost öyle çok da kalabalığa gerek yok. Ee, öyle bir şey varmış ya şeyde tıpta aşırı ağaç sevgisi diye ne bu? Dendrof dendrofilya dendrofilya diye bir şey. Hmm. Bu bir rahatsızlıkmış. Aşırı, Aşırı ağaç sevgisi. O kadar seviyorum o kadar seviyorum. Ya bu insanda Fil da her zaman, sevdiğimiz şeyle evlenmiyoruz yani. Bazısı... Fil olduğu zaman şey sevgi tobi olduğu zaman korku. Hmm. Yani tim dediğimiz ağacın daha doğrusu Emma Hanım'ın tim dediği ağacın. Hmm. Ağacın timden haberi yok zaten. Kadından e, da haberi yok. Evlilikten da. haberi var mıdır? Evlilikten de yoktur da yani o sonuçta, sonuçta rız rızası yok. Abla, deme, canım, Rıza abla deme lazım olur diyordur ağaçta yani sonuçta <gülüyor> kadından daha uzun ömürlü olacağı açık. Ne yapacak herhalde ağaçta. De ağacına göre değişir ya ki öyle de bir şey değil. Ne ağaç bu arada oktay? Ne Temin? ağacı olduğu söylenmemiş. İnce bir ağaçmış. Bunu fotoğrafı var mıydı bilmiyorum da. vardı vardı. Oradan belki çözebilirdik ama artık düğün fotoğraflarında görecez herhalde. Av kestanesi diye ben tahmin ediyorum. Bu arada ee, bu. Gördüm Ha, e, dış görünüşe göre karar verdi büyük ihtimalle ağaç. Evet tabii canım. Hangi huyuyla hangi Ama öyle bağladı. değil mi direği? İlk başta bir dış görünüş, ondan sonra tabii tanıdıkça değil mi? Yani herhalde baharda göreceğiz. Yere... Çok mutlu falan. demiş yani diğer e, parterlerimin aksine beni çok mutlu ediyor demiş. Onunla çok mutluyum demiş ama benim yani burada dibinde söylediğim gibi timin haberinin olmaması rıza rızasının gider. da olmadığı anlamına gelir. O zaman yani, ilişkide rıza esastır. Ben de yani biliyorum kaç yaşında tabi bu baş. Bir de onu sorgulamak belki o at kes başka bir at kes tanesiyle izdivaç yapacak. Bir de onlar doğada biliyorsunuz var da bahar mevsiminde şimdi Oho. Tim'i kıskanacak o Onun polenleri uçacak. Kim kaç ağacak pardon sen ne yapıyorsun? Ama Emma onu biliyordu canım. Abi baştan Bu benim da. Doğan yani bu benim doğam diyen bir adam bu. O, o seni doğan da kadınlık doğasında da bu şey var Kıskançlık yani. Var, tabii. O var. Saçarken Tim pardon da sen ne yapmaya çalışıyorsun deyip ve bir buhran anında vallahi kesiverir kolunu bacağını. Şu da tim. olabilir yani bu Emma Hanım da gidip yarın öbür gün bir ağaca biraz gübre ve su verdiğinde bu sefer de Tim diyecek ne oluyor? Aynı aynı bence de. Ne Niye eşeleniyorsun de. orada diyecek. Eşeleniyor musun? Öyle denir. <gülüyor> Ağaçlar öyle konuşur. Nerede yapacaklar balayını? Herhalde ağaçın bir dalında mı olacak? Nasıl ha, olacak? Bu ilişki nasıl gidecek? Bu işin yazı var kışı var yani anladın mı? E gider canım iki gönül bir olduktan sonra diyeceğim ama şu anda ortada tek gönül Emma da istiyor Olmuş yani gibi. ben özgür özgür takılayım. Kim habire olduğu yerde beklesin. Ama bu Öyle olmaz ama sen hakkı. gittiğinde birisi gelir onun yapraklarını sebep sevmeye başlar yani. Canım. Gölgesinde seni başka, oturur. Seni başka seven yok mu? Bürjede dışında. Sevilsin sorun yok. Sevilir. Yani ağacı da sever, emmayı da seven olur. O da o da o da ayrı. Ama ha yani, yani işte burada artık söylenecek çok da bir şey yok. Oktay yani alan almış, satan satmış. Yani kadar bunlar bu mesut. Bize de bunlara mutluluk dilemekten başka bir şey düşmez. Hani çağırırlarsa böyle, alırız çevremizi gideriz. Böyle bir yok. konuda da yasallık aranıyor mu acaba ya? Yasallık derken? Yani. Evlilikte mi? Yasal olma durumu bilmiyorum. gibi bir şey. Aranıyor. Yani bu yasal, yasal değil efendim falan filan diye. İngiltere'de peder nikah Kimlikle diye bir şey. Şey yazacak. Evli. Ama işte evlendi manyak <gülüyor> diye ufak bir İngilizce ibare olacak. Bir de İngiltere'de var mı bilmiyorum. Kütük, kütük gitme şeyi var mı? Kütük dediğim yani, yani kağıt üzerindeki dosyadaki nüfus bilgilerini... Tim'in bilfil kendisi kütük be. Tim'in Tim'in tarafına aktarılması diye bir şey var mı? Zannetmiyorum İngiltere'de öyle bir şey olsun ama... Yani Türkiye'de olsa o tip sorunlar var. Tabii. Nasıl aşılacak o sorunlar? Zor. O yüzden İngiltere'de rahat. Hazır orada bulmuşken rahat rahat evlensinler. Tim'e kendi soyadını da verir. Adını koymuş madem. İstediği gibi hanımefendi de güzel, mutlu, mesut bundan sonraki önünüzdeki günlere bakın her <gülüyor> zaman bahar değil bunun kışı da var diyoruz ama sevgi tüm mevsimleri yener diyerek modern sabahlar devam ediyoruz modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar 103.1 radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler haberler haberler haberler haberler gündem plaklar müzik buyursunlar Teşekkür ediyoruz ki Hastalığın gerçekten bunu uzatmanı engelliyor. O da bize bir kazanç oldu. Teşekkür ederek isterseniz hemen araştırmalarımıza bakalım. Ee, uyumak değil mi? Bu saat itibariyle bakıyoruz. Saatimiz kaç şu anda sevgili dinleyiciler? Dokuz olmadı benim hesaplamalarıma göre. Olmadı. Doğru. Ama bu bir interstellar yayını. Şu anda dokuda çoktan olmuş işte olabilir. olabilir. Yani net bir şey de söyleyemiyoruz. Sonuçta yapacak başka bir şey de yok. Ee, uyku çok önemli insan için. Neden? Neden? Neden abi? Soruyorum. Mesela bana şu an için deseler uykudan kıymetli bir şey var mı senin için? Elbette bazı maddi şeyler. Bir saat uyuyacaksın veya şunu vereceğiz deseler bir çok şeyi tercih Bir saat uykunun kaç para satarsın bir saat uykunu? Öyle bir netleştirme yapalım. Mesela gecede kaç saat uyuyorsun? Aa, altı saat uyuyorum taş çatlasın. <gülüyor> Yanlış. 6 ee, saat uyuyorsun. Bana da soracak mısın Ortal, Evet sen de kaç saat uyuyorum? 6 saat uyuyorum. Bakın ne kadar güzel. Ortal Programın zenginleşmesi lazımdı bir şekilde. Kaça satarsanız uygunuzun? 6'ya 5'e düşürmek için. Saatini. Ya 20. Yok, altısını birden toptan alımlarda indirim yaparsın bilemem Kim alıyor falan filan fatura kesecek mi onlara hiç Şişt, karışmıyorum değil mi? Kafam yani. rahat yani. Full full veriyor. Ne olacak ben o saatleri uykusuz mu geçireceğim o yoksa saat... ömrümde diye çekilecek mi? Ya ömürde ne izleme yok. O saat uyumayacaksın da, tabii Uykum ki, gelmeyecek bu. mi? Gelecek evet. ama. Gelecek ama uyumayacaksın. Uyuyamayacağım çünkü parasını önceden aldım. Şey olduğunu... Peki ne yaptın? Önemli mi? Satıcı ya, alıcıyı şey... bağlıyor mu yani? Hiç Onu yapamazsın şey falan filan. Ya bir saat uykunuzu basit bir soru ya. Bir saat uykunuzu kaça satıyorsun 20. Bir saat uyku mi? ha. satıyor? Yani gecede 120 lira versem köpek şey gibi köpek. Sabah kadar yani. dikersin benim. 150 lira benim. Bak, Saati var. mi? Saati <gülüyor> büyük, büyük düşündüm galiba. Peki senin ondan sonra bu adam fakirlikten niye kurtulamıyor? Senin eline gelmiş bir fırsatı 20 lira gibi piyasayı da düşürüyorsun. Ayır. 200 liraya... geçirsam 3600 lira paraya der ya. Ben, Hesabı kolay. Ben yani uykuyu al satın alacak adam olsam hegeden almam çünkü 20 liramı alır gider yine bir yerlerde 3 dakika 5 dakika bunun uykusu kalitesizdir o yüzden almam ben yani Ka bunun uykusu şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum Çinlileri kızdırmak istemiyorum Çin malı uyku gibi düşün yani böyle şey üretim size Hı -hı. ne dedi Çinliler <gülüyor> Valla o kadar Çinliler <gülüyor> <gülüyor> 1 milyar 200 milyon kardeşim bize laf ediyorlar Fire <gülüyor> istersen al. istersen Yok, al uykusunu 20 lirasını ver. valla tamam 20 lira veriyorum ve ağmıyorum sende kalsın. Teşekkürler. Ee, şimdi Sen bir... kaça satarsın Fire? Ben satmam abi benim kadar 150 lira, lira diyorum. Vallahi alırım. alıcısıyım ben sonrasında... 140 liraya ben senden alırım bir saatine. 10 lira <gülüyor> Uyurken 10 lira. Uyurduğum oh. yerde de o güzel şeyini kazanmış oluyorsun. İyi bir gece uykusu ve sağlık arasındaki bağlantının ne kadar güzel ve doğru orantı olduğunu hepimiz iyi. Hepimiz biliyoruz, hissediyoruz, yaşayarak öğreniyoruz. Aynen. BBC'den Ruth Alexander'da ideal uyku süresinin ne kadar olduğunu araştırdı. Uyuyarak Uyku süresinden her zaman birkaç saat geride olduğumu hissediyorum ben. Çünkü uykum var yani. Çünkü şöyle bilinen bir gerçek var. Her gece 8 saat uyumaya çalışıyoruz. Başarısız olanlar var. Başarılı olanlar efendim var. efendim diyenler var. Yetişemiyoruz diyenler var. İdea uyku miktarı da sanki 8 saatmiş gibi. Fix menü böyle bir şey gibi algılanıyor. Hayır öyle Ana, bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. hayır efendim. Ee, az da kötü. Neden? Bunun sağlıksal etkileri var. Sinir, asabiyet, agresyon, agresyon, agresyon. Çok uzun süredir e, uzak durduğum bir... Yöne gidiyorsun. Ne? Galiba cümleyi şöyle bağlayacak. Ne çok uyuyalım, ne çok ne az, az uyuyalım. Evet, ama ne kadar uyuyalım? Sen bu ne kadar tehlikeli uyuyalım? sulardan uzaklaşmış, hiç konuları böyle ortaya yola bağlamıyordun uzun zamandır. E, evet, şimdi bir Bu haber seni tuzağa düşürdü. Tuzak haber. Tuzak, tuzak haber. haber hemen oradan da ben fark ettim tuzak haber olduğunu. Tuzak haber diye bir internet sitesi açsan faydalı çok güzel olur. tuzakhaber.com. <gülüyor> ne vereceksin? Haberin gerçek ben. adresi haber, haber olarak ya içeriği nasıl doldururuz onu sonra konuşuruz ben bölmeyeyim şu an. Tamam. Ee, şimdi son 10 yılda yürütülen araştırmalar 6 saatten az veya 8'den daha fazla uyuyan yetişkinlerin 6 ila 8 saat uyuyanlara nazaran veya nispeten daha erken ölmeri iski aldı. Nazar ve nispet oranları açıklandı. <gülüyor> <gülüyor> Taban fiyatlarımız. 20 lira 150. Ee, daha bilimsel bir ifadeyle 6-8 saatlik bant dışında kalan kişiler için... Bant dışısınız. <gülüyor> bant dışısınız diyebiliriz. Ve bunlar zaten ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları Yok. için... Vallahi o kadar sert mi konuşmuşlar O kadar ya? sert. Bir uyumuşum öldüm. <gülüyor> Çok uyumuşsın, ölmüşsün. Hiç uyumamışsın, ölmüşsün diye e, cümle kurma şansına sahipsiniz. Ese araştırmaya e, devam ettiler. Franco Cap. Biraz daha araştıralım Bahri <gülüyor> Franco Capiccio. Zaten araştırmayı yapan dedim bir isim söyledin ya, BBC'den dedin. İki saattir onu düşünüyorum ben. BBC'nin medikosundan mı o adam? <gülüyor> ben anlamadım ki ne yani? Ya yok o haberi yapan Warwick Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü Franco Capicchio veya Capicchia da diye geçebilir. Capiccio. Ee, 1 milyondan fazla insanın uyku alışkanlıkları hakkında <gülüyor> e, araştırmasını yaptı ve 16 yaşında 1 milyon Çok yani çok özür dilerim ama yani Kapıcıcina Bey'e de saygısızlık etmek istemiyorum. Etmeyelim zaten. Ama yani biraz uyduruk geldi bana 1 milyon kişine ya. Yani, 1 milyon kişi incelemiş ama çıkan sonuca bak. Nasıl incelemiş? Ee, şöyle. Biraz da bu ülkeye mu biraz da bu ülkeye bakayım. Bu iyi, Hı -hı, uyuyor, çok uydurdun mu? Hı. herkese mesaj atmış uydurdun mu diye 5 dakika içinde cevap gelmeyince Uyudur, uyuduğunu anlamış oluyor Teşekkür doğru. ediyorum. Ayağımızda da dört saatte Saatte biri altmış. Evet. Ee, şimdi e, ortalama altı ila sekiz saat uyuduğunu insanlar otomatik olarak. Tamam altı ile sekiz arası sağlıklı mı diyorsun yani? Sağlıklı demiyorum bak. Sağlıklı demiyorum. Genel alışkanlık diyorum. Altı ile sekiz saat arası uyuyoruz diyorum. Bu iyidir, doğrudur e, demiyorum. 6 6 Daha gitmedi bak 3'sü. araştırma. Ha, gitmedi mi? Daha bitmedi. Bu aralık yaşamın uzunluğu açısından iyi sonuçlarla ilişkilendiriyoruz. Şu ana kadar elimizdeki bilgilere göre. Ama. Ama. Ama. Aman dikkat. Eğer uykudan keyif alıyor, yatakta çok fazla zaman harcıyor ve kendinizi iyi hissediyorsanız... Uyu kardeşim mi? O saatte uyu mu demiş? Valla o saatte uyu, 12 saat uyu. Bana demiş sıkıntı yok. Zaman senin zamanın. ister uyursun, ister çalışırsın, Fay ister... çok lay enteresan lay lay bir öyle. yaklaşımda bulunacağım ama... Bünyeden bünyeye değişiyor olabilir mi? Çok doğru, çok doğru. Bünyeden bünyeye, kişiden kişiye, bireyden bireye değişiyor. Yani o da önemli. Peki ya çocuk bireyler? Çocuk bireyler o apayrı bir araştırma konusu. Okar. Bayan birey ve erkek birey çocuklarla evet, bay birey. Bay birey, bayan birey bunlar hep inceleme altında şu anda. Ee, 1 milyon kişiyi doldurduk. Size bay va bayan birey 1 milyon kişi bulabilirim isterseniz façede. Ee, ekstra uyku'nun ya da şöyle bir uzanıp keyif yapmanın insana öldüreceğine dair herhangi somut bir ilişki yok. Nerede uyuduğuna bağlı? <gülüyor> tren rolüünde şöyle biraz yatayım. <gülüyor> Uymuşsun üstümden tren geçmiş. <gülüyor> Ekstra bilgi yok dedi. Bu bilgiye ulaşamamışlar mı <gülüyor> ya? Gördüğünüz kriterlere uygun bir bilgiye ulaşamamışlar. otobana duble yola yap bakalım bir saat iki saat. Bak bakalım nasıl oluyormuş o zaman. Ben en çok uykuya dalma anını seviyorum. Tamam artık işlerimi bitirdim. Ben uykunun en çok dalma anını sevdim Ege. Abi, o yüzden acaba sık sık az az mı uyusam? Çünkü bol bol dalma. Bir uyuduğum gerçekten derin uykuda zaten hiç dünyadan haberi yok. Benim de hiç şey yapamadığım bir an o ya. Yani yakalayamıyorum onu. Özellikle çok uykum olduğu zaman. O zaten tam yakaladığın da... anda fişt. Uyum Elinden kaçar. Uyuyorsun. Yani ama dinlenik kalkmak bende mesela güzel kalktığın zaman çok tatlı oluyor. Yani böyle tatlı mesela olur oktay. 6 saat 8 saat arasında uyudun. Aa. Mesela örnek veriyorum. 10 saat. <gülüyor> <gülüyor> mesela 7,5 saat uyudun. Hayır. 7,5 saatin sonunda böyle bir dinlenik kalkarsın ya. He. Ay onun tadı hiçbir ay. şey yok. İstersen Sen bir yarım saat şey dur diyeyim. tekrar uyu. Onun en güzel tarafı kendiliğinden uyanmak işte. Sesle, dürtmeyle falan değil. Biraz da gözümü açayım dediğin anda vücut tam anlamıyla Peki uykuya Sesle da uyandığınız zaman siz sinirleniyor musunuz? Nasıl? Hangi sese göre oldu? Matkap sesiyle uyanıyorsam sinirlenirim. Ama hoş bir ses. Kapı çınlama kapanma sesi falan mesela. Yok canım hoş Yok. bir ses. Şey Adamlarla uyanmazlar. Yani. Alarm sesi dışında böyle gece hiçbir şey uyandıramaz. Gerçekten mi? Tabii. Şiddetli kapanmış bir kapı sesi. Yok sen ne? Bana mı tavır yapıyor uyuyorum diye. Allah Allah doğru adam da haklı ha, Uyurken bunu çözün yani, Seninin ağlaması gece vakti senin... ha, Bir de onu diyorum işte baba onları duyuyorum öyle Onun dışında hırsız gelmiş Efendim hırsız bana baba demedikse <gülüyor> <hiç kankası gülüyor> Uyan, Uyanmaz Tüm hırsızlara da seslenelim Lütfen girdiğiniz evlerde baba kelimesini kullanmayınız ben ben. Sizin için iyi olur. Evet. Ee, özellikle Ege'nin evine gireceksiniz. Amman olur. diyoruz. Ee, ne evlerden derler? ırak olsun. E, vallahi evlerden ırak olsun. Bir de dağınık yatak var. Uykudan madem isterseniz yatağa geçin. vaktiniz varsa en ünlü dağınık yatak sergileniyor. E, yeniden sergileniyor. Daha önce Tracy de Tracy Emin'in meşhur çalışması. Nedir ne, evet. o? Performans. Performans. Performa ya, estelasyonu. Ne yapmıştı yatakta o? Bir şeyler yapmış mıydı yoksa böyle bir hikayesi şu işte nelerler depresyona giriyor. Sonra bir gün bir bakıyor Allah etrafında yatağı etrafına bakınca işte ben zaten bu yatak yüzünden mi bu haldeyim? Bu halde olduğumdan mı yatak böyle? Ben en iyisi bunu bir sergiye koyayım da sonra düşünelim falan diyerek. 90'larda falan değil mi? Bunu tabii, tabii. Bayağı oldu yani bunu Hı -hı. yapalı. Tracy. O zamandan benimle iş gibi. Neler var ama şimdi artık yatağımı yapıyorum diye açıklamasının sonu Şilet öyle bir şey. Ee, artık Benim Yatağım adlı eserinin yanında bu açıklamayı yapıyor. Şu anda Tracy Hanım gayet e, iyi durumdayım demiş ama yine de bir ağlamış o eserinin yanında. Siniri birken. bozulmuş. Yine siniri bozulmuş. O Her gün yatak yapmıyorum. Çünkü o da kolay değil yani. İzmaritler. Ay yatak yatak diye içerisi bir şey geliyor da gözümüzün önüne gelmeyenleri şöyle bir izmaritler yatakta mı yoksa şey mi? Yatakta yemek yemiş mi o da? Kenarında. Ayrı bir konu. Yani kenartılar, ürkütürler. ondan sonra bir sürü eşya. Ondan sonra bir takım kullanılmış plastik eee her e, şeyleri, e, ee, Onla da plastik değil de lateks, lateks mi diyorsun lateks, lateks malzemeler, <gülüyor> <Yatakım> malzemeler. <gülüyor> ne işi var bunların burada diyeceğin yatakta en acıklı şey çorap kaymış bir şey çorapla yatıp ayağınla çorabı çıkarıyorsun bazen sonra o öbürü kalıyor bazen yada şey falan. yapıyor Ay. birini atıyorsun yataktan biri yorganın içinde kalıyor of. neler neler şişeler şişeler Dolusu. içki şişeleri ondan sonra çoraplar plaklar bıçaklar. e bildiğin pasaklıymış <gülüyor> ya de. Hiç toplamıyormuş işte olsun. Yani vallahi bildiğin pasaklı ya. Böyle performans olmaz olsun ya. Geçen yıl 2.54 milyon sterline e, satıldı bu eseri. E, bir de o pislikte bir de jilet gibi olsaydı o zaman görürdü. 5 milyon en az. ...şey Tabii Tabii zaman daha mı? Sergi ettin sergiye. Dağıtık yatağı mı? Pis, leş gibi bir şey yoksa güzel böyle... kendinde de kullanabileceğin bir yatağı mı alırsın? Valla ben kendi kullanacağım yatağı mı? Hazırtın. Aa bak de. ilk kez 98 yılında sergilenmiş. Evet. Şimdi gördüm onu. Ee, i̇ki kişi de e, yatağa girerek yastık savaşına girişmiş bu sergileme sırasında. Esnasında. Hem övgü hem yergi olacaktı toplamış bu iki kişi. Yatağa giren iki kişi. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay Bey. Trace <gülüyor> Hanıma da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. sevgili sanat severler. Yeni bir saat başından. Hepinize bir kez daha günaydın. Gün dema bakmaya devam ediyoruz. Cuma sabahında Interstellar band kaydımızdan. Günaydın efendim. Ee, façedekilere, Instagram'dakilere, Twitter'dakilere selamlar olsun. Çok mutluyuz. Faça. faça bugün bugün ne günlerden? Cuma, cuma. Ya bugün cuma. Ya banka kaydımızı açık mı sıldı? Faça Cuma günleri. Salı günleri kapalı diye yok pazartesi günü kapalı diye biliyorum o, genel pazartesi. bakım onarım ve tadilat çalışmaları sebebiyle kapattılar. Everybody is Façabuk diye bir şey var. Evet. Perşembe cumartesi pazarları açık. Hadi ya. Everybody is Twitter diye bir şey var. O da salı Çarşamba galiba. Tamam Yalı ben daha var Twitter'ın servisine Onlar dönüşüm Servisine binmiştim. Hmm, ona... Hatırlıyorum. Ee, umarız ki sosyal medya açıktır ve sosyal medyakilere de bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Selamlar sosyal medya. Merhaba, medya, merhaba. sosyal medya, merhaba internet. Çok güzel söylediniz çocuklar. Bunun üstüne aslında hiçbir şey söylemek istemiyorum ama. Internet, bir, şeyler bir şeyler söylememiz de, de. şartoş. Çünkü sosyal medya değil, başka başka şeyler var. İnternet de dediğin hayal gücüyle Sınır Sınırlı, sınırlı evet yani. Yani. Ama geçen gün Oktay'ın çok güzel bir cümlesi vardı. Neydi? Bazen internete giriyorum dedi. O kadar mutlu oldum ki. <gülüyor> i̇nternete giriyorum dedi. Ben bir internete gireyim çıkayım dedi. Valla o zaman insan şey oluyor işte hala bunları kullanabiliyor olmak, internete girip çıkmayı kullanabiliyor olmak bence güzel, bence böyle adamlara da <gülüyor> sahip çıkmamızda fayda var. Online bir kişi. Online bir kişi Her hiç. zaman. Veya online bir Hiçbir birey. zaman bu konuda taviz vermem. Peki. Şimdi façedeki, o konulara taviz konusuna geleceğiz. Geleceğiz tamam. Ee, façedekilere, Instagram'dakilere, Twitter'dakilere merhaba, dedik, merhaba dedik, dedik. Ve onlarla ilgili bir araştırmamızı da verelim hemen cuma günü hafta sonunda gelirken. Bugün insanlar ne paylaşacaklar? Pek çok şey paylaşacaklar. Ver. haftanın ee, son iş günü <gülüyor> mesela işte Pazartesi günü böyle bir keyifsizlik Pazartesi sendromu mesai saatlerin mi? şu mu Mesaj saatleri sonlarına doğru ben caps mi diyorsun şu anda tabi bir radyoda olduğumuz, olduğumuz için tam ifadeleri muazzam espiri kaçırdı <gülüyor> kaçırdığını sevgili dinleyiciler. <gülüyor> bu inanılmaz espri ilerleyen günlerde Faca sayfamızda bulabilirsiniz. Cuma günü kar yerken ben ruh hala. Ben. Ben. <gülüyor> mesela gibi, gibi çoğaltılabilir. Ama insanlar tabii bunların ötesinde de bir takım sözleri paylaşıyorlar değil mi? Önemli özlü sözler. Ya Mesela sözler... prenses olmak için bir krallığa evlenmeme gerek yok. Prenseye ihtiyacım yok. Benim babam zaten kralmıştı. Peki sen hakikaten <gülüyor> hastaymışsın ya. Prenses olmak için kralla evlenmek de bak değişik olabilir. Tam hastalıklı şeymiş o Hakikaten ya. bittim ya. Bin defa söylediğim şeyi söyleyemedim. Yani. Ee, bunu feyse e yazacağım. Ya. Bunu feyse e yaz. Ee, Prenses başka şey? olmak için e, prenseye ihtiyacım yok. Ben zaten kralım ya adam mesela. Al. O da, o da bir adam. Vardır onlardan. Onlardan. Şimdi bir takım özlü sözler. Herkes paylaşıyor ve e, sosyal medyada en çok paylaşılan Olur olmaz sözlerin adına olur olmaz adamların. Yani Can Yüzey'in hiç söylemediği şeyler var. Mevlana'ya affedilmiş sözler var. Bununla ilgili espriler de yapılıyor. Onlar komik yani çok da şey evet etmemek yani. lazım diye Sigmund Freud'un mesela şeyi çok, çok da şey da etmemek şey... lazım. <gülüyor> Sigmund Freud. E, tabii Hadi onun yine belli de şey var ya bir lafa bakarım laf mı diye belli bir söyle. Bunu da Mevlana diye yazıyorlar. Hiç evet, öyle. Onu, öyle, lafı öyle Mevlana Sibel candan o yapısı yok Mevlana'nın. Sibelcan'dan duydum. Sibelcan olabilir bak daha güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> ama yani o nasıl oturuyor bilmiyorum. Hadi o Freud'un söylediği şeyin Şaka olduğu belli de façede yazan şey doğrudur. Bizim inancımız bu. İnancımız gereği. Biz de inanca saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla. Belki Mevlana da söylemiş midir öyle bir şey. Sil baştan başlamak gerek bazen diye de şeyin lafı var. Sibel da söyledim acaba. Kimin lafıydı o? Sil baştan başlamak gerek bazen. Sevgili Şebnem. Hemen façeye bakıyorum. Bak bakalım kimin lafıymış o? Bazıları Şebnem Ferah falan diyor da alakası da olmayabilir. O şarkısını söylemiş olabilir. Yani. Şimdi bir bakalım neler söyleniyor. En çok paylaşılanlar Özdemir Asaf'tan isterseniz en çok paylaşılanlardan. Ama hisseler. Özdemir Asaf'ta da yani daha hiç sosyal medyanın sesi yokken hı hı. tam durum güncellenmesi tarzında kısa şiirler, dizelerle çalıştığı için yani tamam. sonradan ortaya çıktı şey. Tamam. O zaman Özdemir Asaf'ı pas geçiyorum ben. Şimdi mesela Twitter'da her şiiri paylaşamazsın da Özdemir Asaf. Paylaşsak kısa o yüzden Tabii. tam durum güncellemesi tarzı yazıyorum. Peki. Sevgili, sevgili Andersen'den bir şey ister misiniz? Andersen'den masallar tahmin ediyorum Andersen dediğimiz. Andersen'in de var mıymış şöyle masal yazmadığı zaman söylediği? Var. Şey var. Yalnız Andersen'in tipini görünce bir şey oldum. Helal olsun bu adamdan bu masallar çıktıysa. Bir de olur. koymak zorunda mısın? paçada bir şey paylaşırken Koyarsın Daha aşık olur, aşık olur. olur tabii. Ee, i̇nsan ne, ne demiş bak, ona hemen bir şey yapalım. En çok paylaşılanlardan bir tanesi bu. İnsan bir şey ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bence ben, ben bu lafını hatırlıyorum ama ders Parmak kız da yazmıştı bu. <gülüyor> evet evet. Bir yerde. De sonra galiba çıkar. Ben kralın kızıyam. Ben barmak kızıyam diye. Evet. Hakikaten. Hiçbir şey erişem diye bir de. Bir daha okur musun şey, şeylerin peşine koşmayı bırak. Dur, bir dakika. Dur. çık lütfen. Evet. Aynı. Bir dakika bir daha dinleyelim. Dur ben. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün. Hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değil han. <gülüyor> değil mi? Bu güzel Anderson'in hoş Anderson Anderson En çok paylaşılanlarda. Türkçesi de zayıf tabii ki. Ben çeviri hatası olduğunu düşünmüyorum bunu. Bu Anderson'in bilerek yaptığı bir şeydir. Ee, Anderson yaptıysa doğru yapmıştır. Bakalım başka... Andersen'den söyle ya. Çok güzelmiş Andersen. Andersen'den. Var canım. Oscar Wilde var. Oscar Wilde'ın Oscar Wilde'ın tipe bakıyorum. Ben hiç Oscar Wilde görmedim. Al. Ah. Hayır hayır şey olarak Ben hiç Oscar Wilde görmedim. Pazardan Oscar Wilde aldım gibi Oscar bir cümle kurdum. Oscar Wilde kurdu. paylaşımı görmedim. Benim, senin arkadaşların ki... ne paylaşıyor? Biz Façede değiliz ya o yüzden bilmiyoruz. Aa, siz de, sen de çıktın değil mi Façede? Şu anda Façede Yo, var olan atıldım bekadık. 2 yıl üst üste kaldım ve atıldım yani. Ne, ne çıktık işte ya. Ne olacak? Aa Façe en güzel şey ya. Tamam canım biz de Façeye kötü biz kötü olduğu için çıkmadık. Biz keyfimizden mi çıktık? çok özür diliyorum. Bu soruların cevabını ilerleyen dakikalarda bulabilirsiniz. Galileo'nun çok Dur hoş... Dur bir dakika, Oscar Wilde'ın bir Nasıl söyledim. söyledim. İstemediniz. Nasıl istemedi? İstemediğiniz İstemediğiniz ki. Yalvardık ya. İstemediniz ki. Oscar Wilde şu lafını paylaşanlar acaba ne düşünerek paylaştılar? Onu bir kez daha düşünelim. İnsanlar her fikrime katıldıkları zaman hatalı olduğumu hissederim. Teşekkürler lütfen. Evet. Bu... Hatalıysam uyar bir şeyler içerken söylediği bir laf bir eserinden tamam, Oscar, tahmin Oz, Oscar Wilde bunu söylemiş de, bunu paylaşanlar en çok paylaşılan sözleri ben burada aktarıyorum yalnız kalan bir insanın bir işte. diyorsun? o zaman Oscar Wilde bu cümlesini bu cümleyi paylaştıkça adam mezarında fırfır gene hata yaptık gene hata yaptık diyor yani cümlesini paylaşmak katılmak değil midir? Adamı mezarında rahat bırakmıyoruz. Her Oscar Wilde cümlesi paylaştığımızda bir peri ölüyor. Ee, ve şunu söyleyelim. Lütfen ölmüş insanların cümlelerini paylaşmıyoruz. <gülüyor> ee, mümkün mertebe hayatta <gülüyor> olanları paylaşalım. Hiç, çünkü mezarlarında rahat edemiyorlar. Keşke Façenin öyle bir kuralı olsaydı ya. Söz, sözleşmeyi okudum. Ha var Dediğin o bir programda seyrettim Keşke ben. Onu... Façenin yazılı olmayan kuralları diye çok güzel bir program var. Onu seyredelim bir ara. Buluyor çocuklar? Tamam. Ee, ondan sonra Jean Paul Sartre. <gülüyor> yani bunu okumak e, hakikaten e, şey ne derler onu doğru okumaya çalışıyorum. Sart de, devam et. Sart. Sart diyorum. İnsan sahip olduğu şeylerin değil. Her şeye rağmen şimdiye kadar sahip olamadıklarının ve sahip olabileceği şeylerin toplamına biz evrensel küme ediyoruz. Çok güzel. Yani bunu nasıl bir şeyle... Hemen façaya koydum. Bunu façaya koy, e, nasıl bir ruh halin? Bunu ruh hallerine aslında şeylerde şey yapabilirsin. Ne derler ona? Ruh halini belirtmek için. Ruh hallerimize sözler... göre özlü sözler. Ha, Eski sevgiliye sokmalık laflar. Aynen. Bunu... Ne? Çok uzun bir şey ya... Sarktan alıntı yapmak da ha. zor emek istiyor yani. Ya, ya, eğer laf sokmalı şey istiyorsanız Nietzsche'nin de çok güzel laf sokuşları var isterseniz hemen güzel bir laf sokuşta oradan. Hani şu durumda eğer şeyse iş arkadaşınıza istinaden bunu hemen yazabilirsiniz. Kendi omzuna tırman başka nasıl yükselebilirsin ki? Başkalarının omzuna basarak mı? Terbiyesiz. Sana benzer. Nietzsche'nin en güzel laflarından bir tanesi de o her tartışmaya. Sana benzer. Ee, bakalım başka Bence neler pek var olmamış bu en son. Bir yerde küçük adamların büyük gölgeleri varsa Orada güneş dur gibi bir şey var En çok onu görüyorum ben şey de söylemedim Büyük adamların daha büyük gölgeleri vardır Gibi bir şey de yok orada Vallahi ben hakikaten bunları paylaştıklarına inanasım gelmiyor Benjamin Franklin'in çok hoş bir lafı var Parayla ilgili ee, İsterseniz hemen ona bir göz atalım En çok paylaşılanlar listesinde gene ilk onda Bir mıh ''Bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir binici kurtarır, bir binici bir ülke kurtarır.'' Bu son kısmı galiba tam olmayabilir ama... Bu benim Mıhçılar çarşısında yazıyor zaten bu. Mıh'ın önemini anlatan evet, şey. Mıh deyip geçmemek lazım. Hayatta küçük şeyler de önemlidir demek istiyorsanız bu cümleyi kullanabilirsiniz. O zaman ekonomisi. hayatta karşımıza çıkan küçük şeylere mıh demiyoruz. Onlara mıh gibi yapışıyoruz. Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Buyursunlar efendim neler oluyor neler Bitiyor Bilim insanları dünya üzerinde en çok ne var En işe yaramaz ne var Onu nasıl değerlendirebiliriz diye uzun uzun düşündüler Eski gazeteler mi Eski gazeteler mesela o düşündükleri listede vardı Kavanoz listede Kavanozlar vardı. plastikler Daha çok daha mandal, çok Daha çok bulunan bu, bir şey Yumurta, diyoruz ya 9'da 15'de Onun içinden çıkan o şey kartonlar var ya Yani aldığın şey çek... değil aslında senin de ürettiğim bir şey. Herkesin, e, üretiyoruz işte. Herkesin üretici. Fikir bir şey. mi? Boş fikirler fikir, mi? fikir çok güzel. Fikir de o listede var ama fikiri sonraya atmışlar. Daha sonra çalışırız falan diye üstünde. Herkesin ürettiği ne olabilir ya? Yani, herkesin yani öyle üretiyoruz. bir yerden gidip almıyorsun yumurta gibi. Öyle bir üretici var. Sonra tüketir. öyle değil. Herkes üretici pozisyonda olabilecek. Şey. Şey, şey dünya kurtulacak demiş Amerikalı bilim insanları. Ee, bir şey söyleyeceğim ama program gereği, program prensipleri gereği söyleyemiyorum yani. Kabahat mi yoksa hayır? Evet vallahi kabahat diye. Kabahat ardı. doğru. Ee, i̇nsan kabahatinden altın yapmaya çalışıyor şu anda e, Amerikalı uzmanlar. Niye evet. o kadar tepeden vurdular? <gülüyor> Niye en tepede altın? Yani bütün bu yani simya o şey. Başlayalım. O Altın peşinde o işte bakırı altına çevireceğim. Bakırı çevirememiş adam sen daha en şeyi en pis şeyden başlıyorsun. Altın yerine ne bileyim tahta yap, kağıt yap, tüklük tüklük kullan. Ha öyle bir Mesela, şey yap yani. Şey yap. Altın daha ama iyi, işte yokmuş bir şeyi çevirecek en uç şey altın. Hayır bir de onu çevirirse ne olacak ortalıkta? Gübre burada... yap bir şey yap ne bileyim e, tamam, ne o bizim kullandığımız şeyler var bulmuşlar, ya. Bulmuşlar bulmuşlar mı? bulmuşlar mı? Ne bulmuşlar? Altını yapmaya başlamışlar. Yani. Yapmak değil ya her insanın kabahatinin içinde belli oranda e, belli oranda mı? ki o oran düşük bir oran olduğunu tabii ki biliyoruz. Ama e, neyine göre değişir Şimdi şey yiyorlar var. ya böyle altınlı yemekler var. Altın yemekler dedim. Gün gibi düşünmeyin. Böyle kısır yiyorlar falan filan tezler. O hesabı çeyrekleri yutuyorlar gibi değil. Tamam. Yani yemeğin üstüne böyle bir tabaka şey attırıveriyorlar. Evet evet ben gördüm onu Altınlı Ben geçen pasta. gün gördüm böyle risotto yediler üstüne risottonun Yaprak yaprak izleri. koyuyorlar. Yaprak yaprak <gülüyor> altın. Ha, o adamdan iyi sağlam çıkar. Bazısı da işte yani bazısı işte o kısır günlerinde altın günlerinde onun arasında karışır. Ondan da iyi çıkar ama <gülüyor> şey senden benden için bir şey altın Ya işte olur unutulur dalgınlıkla ham humşarolo o. Altın gününe ne götüreceğin, Altın götüreceksin. E ne yiyeceksin altın gününde? Kısır yiyeceksin. Altın nereye düştü? Kısırın içine. E iştahla yedin ne oldu? Bünyeyi girdi. Valla Amerika kimya topluluğunun Denver'da bir toplantısı oldu biliyorsunuz. Geçen bizi de davet etmişlerdi. Katılamamıştık. Evet, evet. yoğunluğumuz sebebiyle. Bir kimyadan anlamamamız da etkili oldu. Niye çağırıyorsunuz dedi. Onu da anlamadım. Hatta dolandırıcılık zaten. olduğunu düşündük yani. Çünkü anne kızlık söylediğini falan hissediler. Evet hemen kapattık. Nereden buldunuz siz bizim telefonumuzu falan diye. Neyse varmış gerçekten. Ee, keşke gitseydim. Ne kadar varmış Oktay? Çünkü bu insanlarda böyle şimdi Ege'ye söylüyorsun. Çok tehlikeli bir adama söylüyorsun. Adam eski kavanozu atmaya kıyamıyor. Eğer kabahatinde altın olduğunu bilirse <gülüyor> yani. Kavanozlar diye bir işe yaramaya başlayacaksan. sıcak baş gibi gözüküyor. Ben çok rahatsızım. Valla insan kabahatindeki o metali e, ayırıştırıp altını Bulma, bulmanın aynı zamanda e, zararlı maddelerin doğaya salınımının azalmasına da yardımcı olacağını söyleyerek madem bunun içinde böyle biraz metaller var bunun içinde metaller dediğim altın varmış insan tamam. kabahatin içinde başka? gümüş varmış İyi. paladyum varmış pardon biz bunu aldığımız ve işleyemediğimiz için kabahat olarak atıyor muyuz Tabii yoksa atıyoruz. marul yiyoruz onu altına mı dönüştürüyoruz? De, metale dönüştürüyoruz Öyle değildir herhalde ya. Yok şeyi... ya sen marul ile beraber alıyorsun. İyi yıkanmamış marul da gümüş de olur, altın da olur, paladyum da olur yani. Bir kere kün Gün yıkanmamış de marul dedin, içinde mesela küçük altın kaçmış bir iceberg. Hayır canım iceberg şeyleri şey, Zor ya. Amerika'da nehir kenarlarında fıttır fıttır i̇şte elekterle çıkıyorlar. zaten. Orada e, asıl adamlar marul yıkıyorlar. tarlalarda yetişen marulları alıyorsun... Sen onu sirkeye bırakmamışsın bak en büyük sıkıntı Hayır hadi altını öyle açıklıyorsun da paladyumu nasıl açıklayacaksın? Abi orada paladyum da varsa Allah'a illa altın olacak diye bir kayda yok. Paladyumu, bakır, çinko, kobalt bilin, neler neler ya. Bir şaşırtamadığı Stanyum. insan fahir önç. Bilindiğince <gülüyor> akan sular durur bende. Satılabilecek metallerin toplanmasıyla ilgileniyoruz. Pek çok metal var ama demiş. mı mıknatısla mı ayırıyorlar Oktay? Ee, mıknatıs... Yani çöktürme şey çöktürme yöntemi. Sen metalurji mühendisi bir evet. değerli, güzide bir insansın. Evet. Bunun için soruyorum. Uzmanlık alanına Her gidiyor. şeyin ayrımı, ayrışma yöntemi değişik fahir. Altının mıknatıslanma durumu var mı? Yani mıknatısla ayrıştırabiliyor muyuz? Atıyorum ortada böyle bir mazgaldan dipte gördük bir şey. Bir tane ipe mıknatıs bağlayarak altını çekebilir miyiz? Mıknatıs mıyız? yani zor, siyenür daha kolay bildiğimiz yöntem hepimizin Siz bir geliyor ayırıştırıyor mu ya, ne yapıyor çekiyor çıkarıyor yani Çıkarım doğaya kabaat atmayalım diye kabaatlerin üstüne galon galon syanür dökelim bir çeyrek altın bulalım tam öyle de değil canım doğayı tertemiz o kadar da değil ama gümüştür vanadyumdur bunları değişik değişik yöntemlerle ayırıştırabilirsin paladyum dediğimiz zaten beyaz altın Beyaz altın diye bir şey var ya. Evet. Doğru. O i̇şte Paladyum. O da var. Beyaz altın mı? Beyaz altın Bakayım Ege. Aa çok hoş. Hiç bugüne kadar bilmiyordum bu Paladyum olduğunu. Beyaz altın diye şey yapıyordum. Bir de kara altın. Daha doğrusu kara elmas. Mangal kömürü. O senin o, yüzün olacak. beyaz altın mı? Beyaz altın. Yani Paladyum'muştun. Ondan sen diş yaptırsana değiştireceğin zaman. Beyaz altın diş mi? Tabii. Olabilir. Dişte de kullanılır Paladyum. Ha acaba altın dişten mi? Sonuçta sert şeylerle yersen tabii. dişin... E tabii canım o işte. Orada başka nereden gelecek hakikaten? Melide altın dişli adamları kabahatinde var o zaman. Yani senin parmağında yüzük var. Ham hum, -hum yerken sen bazen şey yapıyorsun. Elimi yalarken özellikle. Elimi yalarken, temizlenirken... Biliyorsan... Faysan'da geçen haftalarda coşkuyla yemek yerken elini ısırmıştın. <gülüyor> evet. Sandviçin içinde, sandviçin içinde. Sandviçin içinde dediğim parmağımı biraz fazla şey yapmışım. Ama ha. o hakikaten... Yani demek böyle yüzüğü, yüzük parmağını koparanlar da oluyor ha. demek. Yani o. illa koparacak değil işte oradan yüzükten bir parça bir kıptik. O da bir çeşni sonuçta. Yani, yani. o zaman e, metale daha doğrusu parmağına girmeden önce Fahir... E, Sonuçta kabahat, insan kabahatinden Amerikalı'a, Amerika'da Gözümle toplam 13, milyon, 13 milyon dolarlık bir değer varmış şu anda. Kabahat piyasası. Sadece kabahatten çıkarılabilecek olan metalleri dolar. ayrıştırarak. İyi para. Sizin ama şimdi kusuları, mesela dönüştürülmüş kağıttan defter diye bir şey çıkarıyorlar. Görüyorsun tipik kayık ama biliyorsun ki tamam bu dönüştürülmüş buna destek olmak lazım diye alıyorsun evet. ama. Dünya para verdiğin altın mücevheri. Onu anlamazsın. Adam yazar bu dönüştürülmüş. Nereden dönüştürüldüğünü de biliyorsun. Yasa gereği onu yazman lazım. Onu anlamazsın. Dönüştürülmüş altından An yapılmış. Anlayacağın değil. diye değil. Yani yasa Adamın, gereği anlatacaksın. Orasından çıkanı sen kulağına takıyorsun. Burnuna hızma olarak takıyorsun. Anlasan da şu zaten. Yani hızma altın. değil onun adı. Pier piercing. Evet. Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Bize Anadolu takıları dersimiz var. Yani, <gülüyor> yani hem gibi <gülüyor> biliyoruz hem hızmayı, hızmayı biliyorsun bize Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı espri? 35 bin yıl öncesinden bir espri <gülüyor> ya yaptı. Ya ben, ben onu anlatırım. <gülüyor> ben çok uzun yani. ya. Çok Çapçuk ses dışında ben başka bir şey anlayamadım. Altının ilk sen halini görsen belki şu anda da soğursun altından. Yani o kadar böyle bir o artistlikler o, yapıyorlar soğur. ki onların Benim şey yapıyorlar ki. Benim kenarındaki külçe, o adamlar. çıkmıyor de... yani. Yok yok nehir kenarındaki adamlar baya daşlı gözüküyorlar Güzel güzel dop dop çıkıyor ya. Öyle de var da işte Türkiye'de e, ilk şeyini görsen. Iı, prosesleri bilmem neleri falanları filanları görsen tiksilirsin yani kabaht kabahte aynı seviye şekilde Kabaltı uğraşıyorlar gö görüntü olarak şey ama yani 13 de. milyon dolarlık bir metal olduğu ıı, değerli metal olduğu hakikaten koca Amerika'da 13 milyon dolar mı 13 milyon dolar bir de şey de değil ya yani hayır bir şey değil koca Amerika'yı düşünce her gün herkesin o bezler <gülüyor> diarı Amerika yani düşünüyorlar o bezler diarı diye de yaktılarlar yiyor ama. yiyor bırakıyor yiyor bırakıyor ve koca Millete beslenmiyorlar orada şey çekerim. Ege lifli beslenmiyor. Hamburger yiyor, şey yiyor, patates kızartması yiyor. Değer lifli. mi diye düşünmek lazım ya. Bir de size şey sorayım. Şimdi bize Sor abi. Bir altın günü yapacak olsak hep zaten yaşımız geldi. Altın günü yapmak için müsait dönemleri yaşıyoruz. Yaşımız uygun olabilir ama e, durumumuz mu uygun değil? Yok, cinsiyetimiz erkekler yapıyor mu? Yok, yapıyor, yapıyor tabii ya. canım ya, yapıyoruz tabii. Aa altın günü. Niye yapıyoruz yani. o zaman? E ben, ben yapmadığını yapmadım. biliyordum da ondan yapmıyoruz. E diyelim ki yapıyoruz diye, Yani bu ay başlayalım istiyorsanız. Tamam. Şatkan. Şatkan dediğim zaman ilk hakkı e, elbet. gününde şatkan teknolojisi var mı ben çok emin olamadım. E, var il mı? İlki ben alırım ya. Ondan Zarar sonra. etmemek için en az 3 hafta yapmak zorundayız. Yani. E şimdi yaptık diyelim. Başladık. Geldiniz, hoş geldiniz, beş gittiniz getir Ege. Güzel. Altın mı? Altını para olarak mı? Yok bu evde Selin'e takılanlardan getirir. Ben sana söyleyeyim. Gidip de şey yapmaz. Altın almaz. Üç ay içinde satıyor yani biz <gülüyor> <o. gülüyor> Yani tamam. sen de gittin. Bu affedersiniz kabahatten çıkan altından yapıp getirin. Tamam. Hoş muyum senin yaptığın hareket? Çok hoş. Yani nasıl Amasra'ya ya gittim zaman ben. Sana senin hoşun ayrı. Dım dım dım gittim zaman nasıl bence size kaşıma aletleri alıyorum, alıyorum geliyorum. O fikir bana hoş geliyorsa. <gülüyor> bence bu da yani Bala... hoş. Ben kendimi biraz enayi yerine koyulmuş hissederim. Ben de efendim. altını kirletmiş gibi oluyoruz yani. iki anlamda. Hakikaten alt, altın dünyamızda az bulmam. Ben de hala anlamıyorum. Seni olmuş 2015 Asil hala şey. altının hastasıyız. Ha çok güzel bir şey altın ya. 3-5 bin sene önce gördük işte Erimtam Müzesi'ne gittiğimizde sikkeler sikkeler. Tamam o zaman sikkelerin bir esprisi varmış. Çünkü sikkeler altınmış yani. Ama şimdi neyin altın? Yok canım altın? bir sürü başka sikkeler de var orada. Hepsi altın değil de. Altın ne ara değerli oldu onu ben de defalarca beri, sordum kendime. Her zaman değerli, az bulunan şey işte ya. İşte az o, bulunduğu için mi değerli? Tabii canım, karbon, her taraf karbon, karbon, hidrojen, karbon. Ama altın öyle mi ya? Elementler tablosunda... Diyor orada pırıl pırıl parlıyor i̇şte sen daha bu, iyi bilirsin. Tamam yani parlıyor da az bulunduğu için değerli de insanlar ne ara bunu takım malzemesi olarak kullanıp daha da değerli hale getirdiler. Sadece az bulunmasının getirdiği bir değerlilik yani, değil o. Tabii kolay başka işlenmesi, yumuşaklık şey var, var bir şey var Yok, ama yani. Bu zor. Kulağına tahta mı takmak istersen pırıl pırıl bir şey mi? Mesela ben evet. düşünüyorum pırıl. 2015 yılında bilmem bir fark olmayabilir. Yani e, 2015'te sıkıldıysanız ben altınlarınızı toplamaya artık insanlığa yakışmıyor bu derseniz boncuk verebilirim, plastik şeyler, daha parlak şeyler de var sonuçta. Jelatin verebilirim. E o zaman bu saati de bit artık 2015'liği bitirelim yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ...moder sabahlar... 103.5 Radyo Tülesi'niz... ...modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler ...bu haftaki son dakikalarımız... ...olaylara bakmaya devam ediyoruz... Ee, ...olaylara bakalım... Ee, ...tabii ki isteğin üzerine olayları... eline boyuna söylenmedik şey... ...bırakılmayacak şekilde konuşacağız... ...ancak... E, ...çok önemli bir son dakika gelişmesi sebebiyle... ...hemen Interstellar... E, ...yayınımıza ara veriyoruz... Şşt, şşt. ...teşekkürler... Ee, ...bilim insanları... ...araştırmalarını yaptılar... ...bugüne kadar... Ha, tabii ki dünya dışında bir yerlere gidek gidek diye söylendi <gülüyor> bir Oraya... değişiklik olsun diye yani illa bir bilimsel gelişme uğruna değil bir değişiklik olsun, bir e tabii. Bir olsun dedi nasıl abi. evimizde eşyaların yerini değiştirdiğimiz zaman güzel oluyor bir felaklık Mesela, ev, evimizi değiştirdiğimiz zaman yani başka bir yere taşındığımız zaman bir felaklık bir böyle bir insanın ufku değişiyor bir şey oluyor aynı şekilde dünya dünya tamam dünyamız çok güzel hiçbir itirazımız yok ama dünya dışında da bir yerlere gidek dendi gidek doğru ee, e, e, sonrasında... insan olduğunun en büyük hayaliydi uçak ve dünya dışında bir yere gidek. Ee, ama ne yapıyorlardı? Yok, Mars, bir de yok. bir başka hayalde ölümsüz olak. <gülüyor> <gülüyor> başka yerlere gidek ölümsüz olak. Güzel bir şey. Ee, onu ben ilk soru olarak sorulduğunu biliyorum. Tarih bilgim. Ben onu şu anda hatırlattı. Ölümsüz olak mı? Olak mı? Dan portakal diye. suyunu uzatabilir misiniz arkadaşlar? Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ölümsüz olak mı? Başka bir yerlere oh. gidek mi? Gidek mi? Diye ve portakal suyu içek mi? Diye hop Söyleyek ve yoksa anonsumuzun sonunu bekleyecek. E zaten Bekleyelim. programımızın sonuna geliyor. E, Son dakikaları. Şimdi nereye gidek nereye gidek benim bugüne kadar hep arkasında durdum. Ulan burnumuzun dibindeki ama, yere... mı? ama... Kıbr Kıbrıs mı? Ya dünya dışı diyorum ya. Yani dünya, dışı. dünya dışı. Dünya dışı. Gidek deseniz en çabuk dışı. gidebileceğimiz ve benim inanmadığım bir şey Venus, olan Ay. Ay'mıştı. Yani zamanını denk getirirsem Venüs'te. <gülüyor> Venüs'te olur. E, Ay'a gidildiğine inanmıyorsunuz Fahir Bey. Orada yaşamaya nasıl inanıyorsunuz? Artık inancım tam e, <gülüyor> Ay'a da. Hatta ben reklamlarda kimin oynayacağım da söyleyeyim size. Hülya Avşar'la Zehra'yı oynatacağız yine. Melek Yavrusu Zehra Çin'i. Ay Ay'a gider. E, vallahi. Ay tabii sıkıntılı hep krater falanlar filanla ay nereye yapacağız bir koloni kursak. Yanlış oraya kursak? anlaşılmasın ay parçası gibi e, güzel iki kadın olduğu için bunu söyledik. E tabii tabii, tabii bir de, de başarılılar yani evet. reklam konusunda da başarılılar o modusu, yüzden. Ay parçası falan filan evet. Teşekkür ediyorum. Ee, ay yüzeyinin altında devasa büyüklükte mağrabi tünelleri olduğu tespit edildi geçen ya gün. Ne zaman tespit edildi ayda adam mı var şu anda? Gidenler görmedi onu. Ya etmişler işte canım Allah Allah yalan mı söylüyor? Sünezi de hemen söylemeyin de birkaç yıl sonra mı söylerdi? E Tüneller ki... varmış bir de aya böyle uzaydan bakınca Rusya'ya doğru bir silah şeklindeymiş faiz <gülüyor> Aynen, ne, aynen ne, abi. Ne bu? Kim çıkarıyor bu tünellerin? Ee, Valla kim çıkarıyor bu tünelleri? Bence orada sürekli bir adamlar bulunuyor yani bizim haberimiz yok belki ama sürekli gitmeli gelmeli bir durum var. Bugün kızı olacaklara da e, güzel bir isim Aytun Aytuneli demek. Çok teşekkür ediyoruz. Aytun, Aytun olabilir mi? Ay gibi tül demek. Ay ışığının tül olması demek. Ama yani ay tünellerde ay kullanılan gibi. tül gibi düşünmüştüm. Ha tabi. tünelle şey bir kapı gibi. Tabii oraya, oraya böyle Tartışmanız bittiyse devam edebilir miyim lütfen? <gülüyor> Tabii evet. Bu önemli tartışmamızın sonuna geldik. Valla 9,5 kilometre uzunluğunda Hadi sizin güzel hatırınız için 10 kilometre uzunluğuna kadar ulaştığı tespit edilen e, tüneller bulundu. Zannediyorum 2002 yılından sonra yapıldı bu tüneller. <gülüyor> doğru tamam tam dönemi hizmet hizmet döneminde ya, vallahi doğru Val, söylüyorsun o döneme denk geliyor o döneme Ay, geliyor. Ayda Tünel'e kim yaptı Köstebekler mi yaptı Ayköstler'e mi yaptı bunu ya, erkek Ski. çocuk sahibi olacakları da isim Ayköz Ay kös mü Ay Ayköst Ay Ay -Köst Ay mü T var mı sonunda Ayköst de var Kıvan ve Kıvanç gibi Kıvan diye isim var mı var tabii olmaz olur mu ya Kıvan tatlıtu var ya Türkiye'de var Kıvan tatlıtu Kıvan Kıvan tatlıtu tatlıtuç Tadlu. Ben de Kıvanç Tolu onu. Yok yok Kıvanç değil onun esas adı Kıvan. Adanalı oradan biliyorum. Tamam. Çünkü neden? Ben de Adanalıyım. Erim var, erimçi var. Erimçi duymadınız mı? <gülüyor> Doğru. Mesela Arzu var, Arzum var. Arzuç var. Bir Arzu Monan var bir de Arzu Monan var. <gülüyor> yani diyorsunuz ki isimler hayal <gülüyor> gücüyle... <gülüyor> Tarnem, siz, siz biliyorsunuz değil mi? Ne? ne? Hakan abinin Arzu Monan dükkana geldiği zaman... Ha Arzu Monan buradan. Arzu kim ya demiş. <gülüyor> Herkes olmuş. Arzu kim hakikaten? <gülüyor> Sonra Arzu Monan diye anlaşılmış. O yüzden tehlikeli isimler bunlar. Tehlikeli isimler lütfen uzak duruyoruz. Lütfen sözü uzatmayınız. <gülüyor> uzatmayınız Neyse. da. Neyse, ben yayın öne... bitti diye şu anda anlatmıştım onu size. Devam ediyor değil mi? Yenilmiş. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Neyse gideceğiz koloniyi nereye koracağız diyorsanız. Kusura bakmasınlar da dünyadan gidip de ayın altında köstebek gibi yaşayamam. Ben bir felaklık olsun diye bir uzaya çıkıyorum. Bir Dünyayı görelim, yıldızları görelim falan filan böyle etrafımız açık olsun. Ne memnuniyetsiz adam ya, Allah ne memnuniyetsiz adamsın evet. sen ya. Sabahtan beri doğaya laf ettin, uzaya laf ettin, ayın tüneline laf ettin, dünyaya laf ettin. Her şeye yani bir, bir sevdiğin Aytül oldu senin <gülüyor> bu yayında. Ege'cim evet hadi dünya dışı bir maceraya hazır mısın? Dünden hazırım. Nereye gidiyoruz? Ay'a gidiyoruz. Yaşasın. Yepa diye gitti. Kilometrelerce yol git tamam. git git. E nerede kalacağız? Kraterde mi? Şu tepede mi? Hayır. Dibine. Ayın dibinde yaşam. E doğru aslında manzara. Ne hani... anladım ben? Yer çekimsiz ortam. Zıplama istiyorum. 40 yılda bir altıda bire düşmüş vücut ağırlığım. Zıplayacağım hoplayacağım. Tak tak tak kafamı tünele çarpıyorum. Ya belki ne oldu? Sen... Ayda koloni kur. Ya belki tüneli ulaşım amaçlı kullanıyorlardır. Belki yani tünelin bir Nereye ucu. Nereye gitse tünel öbür ucu. çıkıyor mesela tünelin bir ucu. Diğer ucu mesela Esat'a çıkıyor. Koloni'ye kuracağız diyor. Ama doğru söylüyor Ege ya. Ya Kolon Koloni... Komplesi kotta. Hayır e, koloni, kotta, koloni kotta, dediğine bakma. Kotta, kotta, kosta. kotta koloni olur mu ya? Kotta koloni. Sen bu mesela şeye gir. Ankara'ya gir. Ankara'da ne var? Kotta sürü, kolonimize hoş geldiniz. Bir sürü şey yok mu? Metroya girerken... Tamam o, Kızılay, var. ...Kızılay durağında mağazalar yok mu? Evet. Orası da bir koloni. E orası da bir koloni. Çünkü da... Yukarıda da koloni var. Burada yukarıda yok işte. Ya aşağıda Zaten aşağıda... Zamanla olacak. Önce altyapı arkadaş Diyorum sana 2002'den beri. Yani gitsinler, altyapıyı kursunlar. Ben tepeye gelirim. Pahalı gelirsin. O ben zaman şerefiye bedelini abi. de ödersin. Pahalı de gelirsin. Ben kuzey sana cephe, söyleyeyim. Kuzey giriş katı. Otursun abi. Bir şey bir otursun. Erkek ismi olarak e, şeref ismi tavsiye <gülüyor> İlla aile olması. gerek. Veya kuzey cephe'den de kuzey ismi bugünün güzidi isimleri arasındaki yerini alsın. Cuma sabahının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.